...şeyi af buyurunuz ama... ...bu intisap ne demek? Talebe olur, bağlanır. Hizmetine girer yani. Belki daha doğru bir ifadeyle... ...seyri tamamlamak için... ...şeyhine teslim olur. Yusuf Hemedani gerçekten büyük bir saptır. Şeyhim... ...hocam Yusuf Hemedani...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 Odasında hasır, keçe, ibrik, iki yastık ve bir yemek kapından başka bir şey bulundurmazdı. Bize mütemadiyen peygamber efendimizi ve eshabını örnek gösterir, onlar gibi yaşamamızı isterdi. İsterseniz bundan sonrasını da hocamızın ifadelerinden dinleyelim. Şöyle anlatıyor. Bu iken çok özlerdim Yesi'yi. Hocamın da Hemedan'ı özlediğini, zaman zaman memleketinin bulunduğu yöne bakıp ağladığını bilirdim.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 Çok. Yirmi yedi yaşında piri buldum. Gördüğüm her sırrı perdeyle sarıp örttüm. Eşiğine yaslanarak izini öptüm. Ol sebepten hakka sığınıp geldim işte. Gurbet değse pişkin kılar çok hamları. Bilge kılar, seçkin kılar çok ağamları. Keçe giyer,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 Şeytan da kurttur. Çoban görevini yapmazsa kurt kuzuyu yer. Bazı dostlarımızın bir müthiş fitne ile karşı karşıya bulunduğu haber edildi. Şimdi bu gördüğünüz hokkayı Horasan'a göndermemiz gerekiyor. İçinizde Blue çağından beri sağ elini avret mahalline değdirmemiş kim var? Öyleyse ben söyleyeyim. Gel bakalım Celal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 Birinci mertebe şeriat demiştik. Şeriatın 5. makamı nikah. İnsana yakışır biçimde helal üzere evlenmek. Harama bulaşmamak hiçbir şekilde. 6. makam. Helal yemek, helal giymek ve her bakımdan temiz, tertemiz olmak. 7. Bütün hayatında Hazreti Peygamberi e örnek bilmek. Bütün sapmalardan korunarak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 Hocamız nerede Hocamız nerede Sakin ol biraz bu telaş dene ne Hocam Hocam İbrahim Bırakın bırakın gelsin Ne oldu yavrum İbrahim'e İbrahim ölmüş hocam İbrahim sizlere ölür Elhamdülillah Oğlunuz Biricik oğlunuz ölmüş hocam Elhamdülillah diyorum ya Yoldaki işaretler Bazen efendimizin yolunda olduğumuzu gösterir gibi oluyor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 Asakiri İslam arasında fitneler zuhur ediyor, kardeş kardeşe düşüyordu. Müslümanların birbiriyle çarpışmasıysa tebliğe iyi, doğru ve güzele perde oluşturuyordu. İslam'ın askerleri mutlaka takviye edilmeliydi. Her şeyleri ve her yönleriyle müstahkem olmalıydılar. Önce gönüller fethedilmeliydi. Görev Ahmet Yesevi ile dervişlerine verildi.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 ...bu okkayı açması gerekiyor. Ya, ee, siz, siz açın. Evet, sizi bilelim. Yetkili sizi siz açın. Aç. Aç. Kalbinizde zerre kadar şüphe ve vesvese kalmamalı. Vesvese... ...üreyen bir şeydir. Ayrık otu gibidir. Zerresi kalsa... ...kalbi öldürmeye yeter. Bu yüzden istirham ediyorum. Evet. Buyurun hocam. Siz açın lütfen. Evet, evet. olur şey değil. Aa! Ne çıktı? Aa, ne çıktı? Allah belanı versin. Pamuk ve ateş aynı ya, yana. Evet, pamuk Pabuk ve ateş aynı yana. yana. Evet, musunuz? Ne ateş sönmüş de de pamuk yanmış? Bu zahmetin ne lüzumu? Vazı olun. Allah Özür dileriz efendimiz. Ah, kalplerimiz. Kalplerimizi doğrultabilsek. Cenabı Hakk'ın esma ve sıfatlarının tecelli edeceği bu aynayı koruyabilsek.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 kaset bir asır ajansı yapmalıdır.